Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Haylin ve Yetvard Tomasyan Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programının üçüncüsünü sunmaya çalışacağız. Umarım bu programı keyifle dinliyorsunuz. Bu haftaki programımızda konu edeceğimiz yazarımız 19. yüzyılın son 20 yılından itibaren Ermeni Edebiyatı'nda belirleyici önemde bir akım olan gerçekçilik akımının öncüsü Yeruhan'dan bahsedeceğiz. Yeruhan, yazarın mahlası, yani takma adı. Asıl adı Yervant Sırmakkeşhanlıyan. Yervant Sırmakkeşhanlıyan, 1870'te İstanbul Hasköy'de doğdu. İlk öğrenimini semtin Nersesyan Okulu'nda aldı. Eğitimine 1886'da Galata'daki Getrunakan Ermeni Lisesi'nde devam etti. Okulun müdürü, dönemin ünlü aydınlarından Minas Çeraz'dı. Bu okulda geleceğin tanınmış Ermeni aydınlarından Arşak Çobanyan ile sınıf arkadaşı oldu. Çalışkan bir öğrenci değildi. Hastalığı nedeniyle bitirme sınavına da katılamayınca okuldan ayrıldı. Okuyamamanın eksikliğini kendini eğiterek giderdim. Kısa zamanda Fransızca öğrendi ve Fransız gerçekçi yazarların eserlerini okudu. Tarihe merak sardı. 1889'da Zahik, Çiçek adlı dergide ilk yazı, yazı denemeleri yayınlandı. 1890'da Arevelk, Doğu gazetesinin yayın kurulunda yardımcı bir görev aldı. 1891'de ise Aynı dergide yayınlanan Babugö, Dede adlı hikayesiyle Arpiyar Arpiyaryan, Hrant Asadur, Dikran Saragan ve Krikor Zohrab gibi isimlerin dikkatini çekti. Krikor Zohrab'ın 1893'te çıkarttığı Masis adlı haftalık dergide yayınlanan hikayeleri gelecekteki başarılarını müjdeliyordu. 1896'da Ermenileri hedef alan olayların yarattığı kargaşa ortamından dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bulgaristan'ın Varna şehrine yerleşti. Şarjum hareket adlı bir gazete ve Şavik yol adlı bir dergi çıkarttı. Yazılarında kendisi gibi gurbette yaşayan Ermenileri anlattı. Başyapıtı sayılan Amirayn Akçigı, Amira'nın kızı, 1902'de Şaviga dergisinde Merzivat Sere, Karşılıksız Sevgi adıyla tefrika edilmeye başladı. 1904'te Mısır'a geçti, Sımpat Pürat'la birlikte Sisvan adlı aylık dergiyi çıkarttı. Siyasi bir suikasta kurban giden Arpiyar Arpiyar yerine Lusaper, Aydınlatan dergisinin başyazarlığını üstlendi. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle 1908'de İstanbul'a döndü. Edebiyatta Ermeni gerçekçiliği temsilcilerin eserlerini yayınlayan Aravelk gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Getronagan Lisesi ve Üsküdar'daki Surpaç Okulu'nda Ermenice dersleri verdi. 1910'da Mecvart Serı, Amirayin Akçıgı adıyla ...Arevek'te tefrika edildi. 1911'de... ...Yankin Meç, Hayatın İçinde... ...adlı bir öykü kitabı yayınlandı. 1912'de... ...Vostan adlı dergide... ...Harazat Vorti, Öz Evlat adlı romanı yayınlandı. Bu eser... ...daha sonra Harput'ta... ...tiyatro eseri olarak yeniden basıldı. Elazığ'ın... ...Mezre'deki Getronagan Okulu'nda... 1913'te ...müdürlük yapmaya başladı çeşitli yazı ve öyküleriyle İstanbul Ermeni basınında yer almaya devam etti. Harput'tan 1915'te teşcir edildi. Öğretmen-yazar Hovannes Tılgadensi, Rahip Bıshakder Khorenyan, Yeprat Koleji öğretmenleri, eşi ve iki çocuğu ile birlikte Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Mastar Dağı'nda Deve Boynu adıyla anılan yerde öldürüldü. Şimdi size Ermeni Edebiyatı'nda gerçekçilik akımının önde gelen temsilcisi Yeruhan'ın Ölülerin Sucusu hikayesini okumaya çalışacağım. Hikayeyi Aras Yencilik'in yayınladığı Yeruhan'ın Balıkçı Sevdası kitabından aldık. Çevirmeni Ani Baronyan. Yeruhan, İstanbul Ermenilerinin toplumsal yapısı içerisinde en altta kalan kesimin balıkçıların, sucuların, aktarların yaşadıklarını, onların ilişki ve çelişkilerini toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmaktadır. Ölülerin sucusu. Çocukluğumda bir gün gün batımında köyümüzün mez mezarlığının yakınlarında yaşayan birine. Bir mezar taşının kenarında hüzünlü bir sesle Tümik abinin öyküsünü anlattı bana. Arada geçen uzun yıllara zamanın bütün acımasız saldırılarına karşın zihnimde abide gibi capcanlı duran bir öykü. Yiğit bir delikanlıydı Tumik. Ruhen ve kalben tertemizdi. Varlığı olanca derinliğiyle yatağındaki taşların teker teker sayılabildiği, Berrak bir dere gibi görü, görülebiliyordu. Fukara bir ailenin evladıydı. Okul yüzü görmemiş, çocukluğunda babasıyla denizlere açılmış, Marmara'nın açıklarında, boğazın üst taraflarında, yıldızlı sakin gecelerin gizeminde, deşetli fırtınalarda hayatının güçlüklerine karşı korkusuzca savaşmıştı. Balıkçı veya tayfa olarak günlük kazancını güçlükle çıkartmış, yaşlı ana babasına destek olmaya çalışmıştı. Atadan kalma, köhne, aslında içinde yaşanmaz durumda olan bir kulübeleri vardı. Tumik her adım attığında kulübenin tahtaları gıcırdar, hatta kimi zaman annesi Tumik'in adımları altında kulübenin çökmesinden korkardı. Aman evlat yavaş ol! evimizi başımıza yıkacaksın diye yalvarıyordu oğluna zavallı kadın. Tumik iş gereği evde çok az bulunuyordu. Ana babası sefillik ve bakımsızlıktan ardarda ölünce, o da kuvvetli tabanlarıyla eski kulübenin tahtalarını pek nadir gıcırtatır oldu. Yazları açık havada, dağda, bayırda, sırtüstü yıldızları seyrederek yatmayı yayılıyordu. Kışında çoğu kez, balıkçı kahvesinde bir köşede kıvrılıveriyordu. Bir gün yaşantısı altüst olana kadar bir bohemin avare, düşkün yaşamını sürdürdü Tomik. Kendi gibi fukara sınıfından bir kız sevdi. Balıkçı Aharun'un kızı Peruz'u. Birden bire gelen bu sevgi derbesini nasıl kabullendiğini kendisi de anlamadı. Bir süre utangancından ve cesaretsizliğinden sevgisini kendine sakladı. O sevgiyle çalıştı, onunla uyudu, onunla hayallere daldı ve onunla eziyet çekti. Kimseye bir şey söylemedi. Biraz düşünceli, hatta suskun ve üzgün görünüyordu. Bu hali kısa sürede dostlarının dikkatini çekti. Aynı muhitte oturan iki komşu olduklarından sık sık karşılaştıkları Peruz'un insanı büyüleyen kapkara gözlerinden, etli çıplak ayaklarından etkileniyor, göğsü sıkışıyor, tüm vücudunu bir titreme alıyordu. Bu yüzden ilk iş olarak yaşamını aydınlatan bu pırıltıya birlikte yalnızlaşmak için tekrar baba ocağına, kulübesine döndü. Balıkçı Aharun'un kalabalık bir ailesi vardı. Dört çocuğu içinde tek kızdı Peruz. Tumi'nin kulübesinin arka sokağında oturuyorlardı. Sahiplenince terk edilmiş, köhne, yıkık dökük ama büyükçe bir evde kira vermeden yaşayıp gidiyorlardı. Perus 20 yaşındaydı. Vahşi bir güzelliği, doğuştan sürmeni büyüleyici gözleri, heybetli göğüsleri... Ve kendinden emin bir yürüyüşü vardı. Her fırsatta kendisi için kavga eden delikanlılarla sokak aralarında kaçmaktalar yapmakta daha küçük yaşta başlamıştı. Pek iyi bir ünü yoktu ama kötü kız da değildi. Yaşını aldıkça ağırlaşabilir, hanım hanımcık bir kadın olabilirdi. Tomik, Perüz'ü uzun zamandır tanıyordu ama ona olan aşkı güvenilir bir memurun yanında yıllarca çalıştığı, altınlarıyla iççe yaşadığı tüccarın günün birinde nedensiz soyup kaçması gibi beklenmedik bir anda ortaya çıkmıştı. Dile getiremediği arzularının girdabında uzun süre boğuştuktan sonra çılgına döndüğü bir gün, doğruca balıkçı Aharon'a gitti ve büyük bir cesaretle kalbindekileri adama açtı. Aharon, ''Peruzu bana ver, ben de sizin için canımı vereyim.'' Aaron şaşkın, dik dik baktı delikanlıya. ''Ulan, pabuçsuz, kim kız verir sana?'' Fakat sessiz sözlerini yalanlar gibiydi. Söylediklerine açık bir şekilde itiraz etmemiş, babaların, koca adaylarının karşısında her zaman çıkardıkları türden bir zorluk çıkartmıştı sadece.'' ''Sen kızını bana ver. Ben hem kendime hem de ona pabuç alırım.'' dedi Tumik kendinden emin bir şekilde. ''Ulan iyi bir delikanlısın sen. Paran yok ama kızımı sana vereyim.'' dedi Harun. Ve Tumik ile Perus nişanlandılar. Yaklaşık bir yıl içinde evlenecekler. Perus, Tumik'in Ana babası güçüp gittiğinden beri yeni sahiplerinin ilgisini bekleyen köhne kulübeye gelin gidecekti. Oğlum biraz toparlan, para sahibi ol ki evlenince rahat edesin demişti Peruz'un annesi. Tumik bu öğüdü dinleyip Rakı'yı az içti, olmadık masraflar yapmamayı, tutumlu olmayı prensip edindi. Peruz'la birlikte bir senenin geçmesini ipli çekiyorlardı. Bulundukları çevrede nişanlıların serbestçe hareket etmeleri, duygularını açıkça belli etmeleri hoş karşılanacak bir şey değildi ve bu durum Peruz'u ve Tumi'yi de sıkıyordu. Evlenmeleri için öngörülen sürenin sonunda gelindikçe iki nişanların yüreği birbirlerine çok yakında kavuşacak olmanın mutluluk krizlerine teslim etmişti. Düğüne bir ay kalmıştı ki Perus ansızın hastalandı. Nasıl olduğunu kimse anlayamadı. Ağzından kan geliyordu. O sağlıklı vücudu yıldırım çarpmış bir söğüdün gövdesi gibi düştü bir anda. Tumik saçını başını yolarak doktora koştu. Doktor gelip kızı muayene etti. İyi bakılmalı dedi ve gitti. Tumik Kızı sarıp sarmaladı. Gözcüne bastırdı. Kızın ağzından kan gelmeye devam ediyordu. Tumik dehşet içinde bir doktordan öbürüne koştu. Nişanlısını iyileştirmeleri için yalvardı, yakardı. Ağladı. Doktorlar iyi bakılmalı diyordu. Verem olmuş. Hava değişikliği gerekir. Belki düzelir. Tumik Biriktirdiği tüm parayı bir ayda ilaçlara harcadı. Yoksulluktan zaten beli bükülmüş olan Aharon şaşırıp kalmıştı. Zavallı Perus nişanlısının boynuna sarılıp Tumi'yim beni iyileştir ki evlenelim diye hıçkırıyor. Zavallı delikanlı da Boynumun borcusun Perus'um diye haykırıyordu. Sonunda Tumi'nin cebinde beş kuruş kalmadı. Perişan bir halde sokak sokak dolaşıp bu duruma bir çare aramaya başladı. Peruz'u kurtarmalıydı. Fakat nasıl? Bir gün ansızın beyninde bir umut ışığı belirdi. Semtlerindeki kilisenin mütevelli heyetine başvurdu ve kulübesini teminat göstererek beş lira istedi. Dürüstlüğü ve yiğitliğiyle tanınan bir genç olduğu için Reddedilmedi. İstediği parayı verdiler. Bu parayla kesin tedavi amacıyla dört doktor birden tuttu. Hasta yaklaşık bir ay süreyle çok iyi bakılmasına rağmen durumu düzelmedi. Tedavi sona erdiğinde ise daha da kötüleşti. Ulan Peruzel'den gidiyor bir çare! Diye kendi kendini yiyordu zavallı balıkçı. Aklı başından gitmişti zavallı perus sürekli yatıyor göğsü öksürükten parçanırcasına sarsılırken aman tumik bir çare çare diye inliyordu tumik bu berbat günlerin sonunda çok düşünceli ve suskun bir hal aldı o güleç yüzü asılmış feri gitmiş gözleri bilinmeyen uzaklara dikilmişti Dev bir adım atacaktı, ötesi de kocaman bir uçurumdu, kayboluşun uçurumu. Su diye inliyordu Perus. Balıkçı genç uykusundan uyanıp sıçrıyor, bir bardak su uzatıp hastanın ateşini söndürmeye çalışıyordu. Tumik bir gece karanlığın her yere hakim olduğu bir saatte sokakta hırsız gibi süzülerek ilerledi. Sokaklarda ses seda yoktu. Yalnızca arada sırada bekçi sopalarının sesleri duyuluyordu. Kıyıda serili ağların altına büzüldü ve kimsenin kendisine görmediğine emin olduğu bir sırada ağları sarıp sarmalamaya toplamaya başladı. Yarım saat sonra sırtındaki koca yükün altında ezilmiş bir halde ıssız sokaklardan geçip gitti. Artık bir hırsızdı Tumik. Ertesi gün ağları satıp eline geçen birkaç lirayı nişanlısını kurtarmaları için doktorların önüne attı. Fakat çok geçmeden felaket Tumik'in kulübesinin kapısını çaldı. Zaptiyeler içeri üşüştüler ve onu tutuklayıp önce nezarethaneye sonra da hapishaneye attılar. Bu beklenmedik mahpusluktan kimse bir şey anlamamıştı. Peruz baygındı, Peruz bitmişti. Bütün köy halkı hayretler içindeydi. O dürüst, yiğit tumik bir hırsız olabilir miydi? Çok az insan onun acısını ve böyle bir işe kalkışmasının nedenini anlayabilirdi. Savallı balıkçı yargılandı, mahkemede ağladı. Yardım sefer bir avukatın başarılı savunması olmasaydı, işlediği suçun cezasını çok daha ağır bir şekilde çekecek, altı ay hapisle kurtulamayacaktı. Hapishanede kim arayıp soracaktı onu? Nişanlısına ne olmuştu? Altı ay boyunca bu büyük acıyla cebelleşti. Eridi bitti Tumik. Cezası dolduktan sonra, bir deri bir kemik bir halde ve yaşlanmış olarak çıktı oradan. Çıkış kapısına geldiğinde dışarı çıkmak gelmedi içinden. Dünya cehennem gibi görünüyordu gözüne. Güneş, her şeyi yakıp yutan bir fırındı sanki. Üstü başı yırtık pırtık, yal niyak, Beyoğlu'na çıktı. Tepeyi aşıp Haskö'ye indi. Karnı açtı ama... Fark etmiyordu. Bütün duyularını yitirmiş gibi hissediyordu kendini. Tek bir soru vardı zihninde. Peruza ne olmuştu? Makinleşmiş gibi gizli bir gücün etkisi altında gidiyordu bu sorunun cevabını bulmaya. Badinlik tepesi yakınındaki mezarlığa varınca bir karabalık çarptı gözüne. Bir cenaze vardı. Mezara yaklaştı. Papaz ağır ağır mırıldanarak son duaları okuyordu. Tumik çok tedirgindi. Öylece durdu. İnsanlar onu gördüler fakat tanıyamadılar. Tabut olmadığı için cesedi sediyeye benzeyen bir şeyin üzerine koymuşlardı. Zangoçlardan biri kefene sarılı cesedi çukura indirmek için kucakladı. Derken kefenin ayrım yerinden ölünün başı ansızın dışarı fırlayıverdi. Vay Peruz bu diye inledi Tumik. Cenazeye katılanlar ancak onun 5 kişiydi. Hepsi dönüp Tumik'e baktılar. Benim ben Tumik, balıkçı Tumik. Peruz'un nişanlısı Zangoç'un yanına koşup cenazenin çukura indirilmesine engel oldu. Dur Zangoç abi, bak işitmiyor musun, işitmiyor musun? Peruz'un su istiyor. Aman bırakın bir su vereyim, son bir su vereyim, bırakın. Ayağınızı öpeyim, indirmeyin aşağıya, bir su, bir su. Peruz'un artık tanınmaz hale gelmiş başı kefenden dışarı sarkmıştı. Tumik çılgın gibi yakındaki kahveye koştu. Bir bardak su alıp tekrar mezarın başına geldi. Suyu zavallı kızın kenetlenmiş birbirine girmiş dişlerin arasından boşalttı. İç tatlım diyordu. İç ve saklım son suyumu vermedi deme. Bu dokunaklı sahneleri hayatı boyunca belki defalarca yaşamış olan ve işini bitirmek için sabırsızlanan jangoç cesedi çabucak mezara indirip Üzerini toprakla örttü. Tumik bu meza manzarayı tepkisiz, taş kesilmiş bir halde izledi. Tören bitince herkes dağıldı. Mezar taşının yanındaki nineye sonra Tumik'e ne oldu diye sordum. Bu olaydan sonra Tumik ölülerin sucusu oldu. Tumik abi derlerdi ona. Aklı başından gitti. Ondan bundan sadaka isteyerek yaşadı. Her gün nişanlısının mezarına bir testi su döker, Susuzluğun geçsin tatlım derdi. Zavallı çocuk günün birinde öldü. Nişanlısının yanına gömdüler. Şimdi sıra Türk şiirinde Ermeni imgesi başlıklı bölümümüze geldi. Bugün size... Ece Ayhan'ın Ortodokslar başlıklı şiir kitabından 13. şiiri okumaya çalışacağım. Rastlanmaz bir kuş angut, anlatır örneksiz. Yakın kovuklarında akni rivank manastırı, ağzında bir elmas. Dolantılar taşlar, kapalı tutulan bir şehzade. Zırhlı incelmiş paslı demirden pençesi ama göğsü kalkan. Bir domra çalgısı, betimler vurgularını korkunun, bükülmez buyunu, binbir gün masallarıyla bezenmiş. Yalar kapatmasının zincirle bağlı kolları, kızgın bir ejderha, oyar burguyla, düzgün sürmüş güzel geliş giderek çığlıkları andırıl olmuştur konuşması bu kuş angut ülperil Hut ağacı altında pırtıl bir vartabet 15 gün sonra açık dergide Ermeni Edebiyatı numuneleri programında buluşma üzere hoşçakalın bu Ermen numuneleri Hazırlayanlar, Paylin ve Yetvard Tomasyan. Evet, açık dergi programının sonuna geldik. Ermeni Edebiyatı numuneleriyle. Beraber Yetvard Tomasyan'ın ağzından iki haftada bir güncel Ermeni Edebiyatı'ndan